Bayram günü müminler tertemiz. Anelerinden doğduğu gibi tertemiz olurlar. Ramazan temizler, tatı eder. Kadir de böyle. Fakat Kadir şey size anlattım burada. Geçen gün söyledim ki kaçından beri Kadir'den bahsediyor. Akşam sohbetinde Kadir gizli. Allah gizlemiş Kadir'i. Bunu bu akşam Mehmet Muhammed'in kafesi karar vermişler. 27'de Kadir, Kadir gecesini icra ediyorlar. O da... 3 yerde var. Her birisi 9 harf. 3 kere 9'unu yapar. 27 onun üzerine 20 üzerine yapmışlar. Yoksa ömrünün her akşamını Kadir bileceksin. Allah'a ibadet edeceksin. Allah'a ibad etmeyen zarar ettiler. Halak oldular. Mahbuldular. Perişan oldular. Yakın bir zamanda bizleri ve size ve bizi tek başımıza bir çukura götürecekler. Çukura, kabir diyorlar ona. Herkesi. Allah'tan başka herkes ölecek. Ne melek kalır, ne felak kalır. Ne dümbelak kalır. herkes ölecek. Herkes. Şeytan da ölecek. Allah yalnız, zillahirrahmanirrahim.